Evvelde Bismillahirrahmanirrahim. şeytandan Allah'a sığınırız. Elhamdülillahi ve nestaînü ve ve fethu nusruhu nuruhu bereketuhu hudaahu ve azbik min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dahu her şer övge ancak Allah'adır ancak onu över yalnız ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerinden ve kötü amellerimizden Allah'a sığınırız bizi yoktan var eden insan vücuduna getiren Rahman olan Allah azze ve celle bize bir hayır yazmışsa bütün insanlar bütün cinler ve bütün melekut alemi toplansa Rabbim buna yakinen iman etmemizin asrıysa buna yakinen iman kalpte kuvvetlendikçe kulak kulluk ortadan kalkacağı gibi kalpte artık rahata erecek kardeşler. Huzura erecek. Gark olacak nura. Neden? Çünkü Allah bize bir hayır yazmışsa kimsenin de engel olamayacağına yakinen iman etmişsek biz vallahi kal durulacak, sıkına kavuşacak rahatlayacak, üzüntü, keder bitecek, dalgavukluk, yalakalık, sahtekarlık, yürgül gibi eğilmek insanlara bitecek. Çünkü bunun mabuduna gerçekten, yani insanların gerçek ilahına kulluk başlayacak. Yine Yaradan Rabbimiz de bize bir şer yazmışsa, ve bu şere de Allah Azze ve Celle yazdıktan sonra bu şeri, bütün insanlar, bütün cinler ve bütün mühezgüt alemini toplansa Rabbimizin yazdığı şerri de Kimse gideremeyecek arkadaşlar. Şekhul Uluslam'a sorarlar. Ya neden Şekhul Uluslam? Alimler arkadaşlar peygamberlerin varisleridir. Her alimin ihlası, ilmi, istidat ve kapasitesi ve samiyeti oranında peygambere indirilen mirasa yani Kur'an ve sünnete miras payı vardır. Her alimin. O yüzden bu asırda yaşayan bir hadis eli alimin de dediği gibi yani vaaz veren bir kardeşiniz hocanız veya kitaptan bir ilim elinden bir kitabına okuduğunuz bir şey o samimiyetin ispetinde esere bir şeyler kaydetmiş, yazmıştır. Siz onu dinlerken bile anlamanız Rabbinizin size verdiği bir anlayış ancak diyor, samimiyetiniz oranındadır. İhlasınız mesabetindedir ve niyetiniz oranındadır. Yani o alim onu esere dökerken niyeti, ihlas samimiyeti oranında Allah yardım etmiştir. Siz o eseri okurken anlamak için okuyorsunuz, amel etmek için okuyorsunuz o eserden istifadeniz de kardeşler Rabbiniz olan bağlantınız oranındadır samimiyetiniz oranındadır, ihlasınız oranındadır, hani zaman zaman sıksız zikrediyoruz ya kim Allah'tan hakkıyla korkarsa Allah ona doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir anlayış verir hani sohbet dinliyoruz ya kitap okuyoruz ya doğru yolu arıyoruz ya, doğru yolda yürümeye çalışıyoruz ya işte burada Allah Azze ve Celle'nin bize yardımı kardeşler, kim Allah'ın rızası peşinde giderse, işte Allah onları bir selamet yolluna eriştirip, onları doğrudan, yanlış, doğruyu yanlıştan ayırt edecek bir anlayış verir ve onları hidayet üzerine koyar. O yüzden Rabbim subhane ve teala bizlere gereği gibi güzel bir anlayış nasip etsin. Sohbetleri dinlerken amel etme niyetiyle dinlemeyi nasip etsin. Önce kendi nefsimizde arınma duygusunu Rabbim bizlere halk eylesin inşallah. İnşallah bu akşam Allah'ın izniyle inanın samiyetten söylüyorum. Ben bu derse önce kendi nefsim için böyle baktım gündüz Dedim yani gene Rabbime dua ettim. Rabbim hem kendin nefsin hem de bu akşam inşallah izin olursa buraya gelecek kardeşlerin buradan içeri girecek her kardeşin ne niyetle buradan içeri girmişse duymak istediği neyse arınmadaki gayreti neyse Rabbim istidat ve kapasitesi neyse algılaması neyse ya Rabbim. İlim dağarında, bilgimiz ölçüsünce ve kaynaktan o kadar isfale edip hem resime hem de buradaki kardeşlerime Rabbim güzel bir anlayış muradı. Ben hüsnü zan güderek, iyi zan güderek ve buna da inanarak, buna da inanıyorum ki özellikle şu ekstra derse gelmenin gayesi Rabbimizle aramızı üzertmek kardeşler. Allah'a zaten kulluk ediyoruz. Namaz üzerimize farz. Onu birlemek üzerimize farz. Ama ekstradan bir daha perşembe dersi yapmadaki esas asır gayene Zaten pazar dersleri yapılıyor. Ekstranın esas gayesi kardeşler, özellikle deneyimli ve tecrübeli kardeşler, cemaatte eski olan kardeşler için geçerlidir bu. Bir daha geriden başa dönüp mahşer gelmeden önce öğrendiğim ilmi, öğrendikten şu ana kadar bir muhasebe yapmak, arkadaş, hakikaten kendi kendine esne durup düşünmek, ben bu ilmi öğrendim ama bu ilim bana ne kazandırdı? Ben öğrendim ilmin neresindeyim? Ne kadarıyla amel ediyorum bu ilmimi? Çünkü şu hadisi eski kardeşlerimiz çok iyi bilirler. Yaradan Rabbimiz mahşer günü bütün insanlığı dört şeyden hesaba çekmedikçe kimse yerinden tıpırdamayacak. Kardeşler bu ilmi bilmek yetmiyor. Bu ilme önce ciddi bir şekilde iman gerekiyor. Ve şuna inanalım. Hakikaten bu hadise herkes imanın mesabesince hazırlık yapıyor bu dünyada. İlmi değil. Bu hadisi birçoğumuz biliyoruzdur. Buraya gelen olsun gelmeyen olsun bir kardeşlerimizin de malumatı vardır. Ama bu hadise hazırlık inanan ilmini bilmek değil iman mezhebesinde herkes ne kadar yakine iman etmişse bu hadise o derece hazırlık yapıyor. Peki bu hadisin dört tane maddenin içeriği ne kardeşler? Bir ömrünü nerede tüketti? Allah azze ve celle bunu bize hesaba çekmeden anadan üryan çıplak. Allah Azze ve Celle aramızda hiçbir tercüman kalmadan, bu bize sorulmadan ayağımız yerimizden tırmayacak kardeşler. 124 bin peygamber bu haber için gelmiş. Kardeşler peygamberler yalan söylemezler. Allah vaadinden caymaz. Şaka da değil, bu oyuncak da değil. Biz burada masal da anlatmıyoruz. Kardeşler Allah'a yemin olsun ki burası vallahi can pazarı, mal pazarı değil. Ama biz canımıza verdiğimiz değerden çok, malımıza değer verdiğimiz için, malımız da canımıza değer vermekten bizi alıp koyduğundan dolayı malın da biz esiri olduğumuz için ömrümüz malın peşinde böyle gide gide gide gide malın hizmetkarı hizmetçi esiri olmamız münasebetiyle canımızın derdine düşme zamanı ciddi bir şekilde hala gerçekten arınma niyetiyle sağduyuş sahibi olarak ciddi bir şekilde kulak verenler müstesna ama inanın yani bunlar da gündüz ışığında el feneriyle yukarıda güneş Günüzün ortası, güneş tam dolunay, güneş tam dolu dolu, vuruyor. İnan, o insanlar için bir de arama için el feneri de lazım böyle. Yani o vasstaki insanlar arama için el feneri de lazım. Yusuflar kitaplarda kaldı. Geçen dersini hatırlayın. Habbu Necar kitapta kaldı. Asabul Uftut kitapta kaldı. Ashab-ı Kev kitapta kaldı. Hazreti Musa'nın kısası kitapta kaldı. Musallar, Yusuflar, Ashabul Uhtutlar ve Habibul Necallar kitaplarda kaldı. Onları model ve örnek olarak teşkil edip yaşayan insanlar gerçekten olsaydı Müslümanların sayısı inanın kardeşler bu kadar olmayacaktı. Herkes ihlası, imanı, Rabbi olan bağlantısı nedir? Neslinden yola çıkarak ailesi, mahallesi, çevresi bursa. Bir de tekrar diyorum. Herkesin kendi nesile Rabbi arasındaki samimiyetini kişi öğrenmek istiyorsa, burada ilime gerek yok kardeşler. Dava, ilimle, tebliğle yürümüyor kardeşler. Buna inanın. İhlas ve samimiyetle yürüyor. Geçen dersi de hatırlayın. Örnekte vermiştik. Hz. Musa'nın dili peltek ama Allah azze ve celle onu seçmiş. Hepimiz de burada çok iyi biliyoruz ki, tebliğde ilk gerekli olan araç dildir değil mi? Peki haşa ve kella, Allah azze ve celle tebliğde ilk gerekli olan araç Malzeme, ve basıta dil olduğunu haşa bekarlar Rabbim bilmiyor mu? Hazreti Musa'nın dilinin peltek olduğunu Rabbimiz düşünemiyor mu ki? Hazreti Musa'nın söylemesine fırsat veriyor. Çünkü peygamber seni kendime seçtim dediği zaman turistine de Hazreti Musa diyor ki Ya Rabbi benim dilim peltek. Beni anlamazlar, benden alay ederler. Konuşurken dilim sürçüyor. O yüzden Hazreti Musa dua ederken duasını okuyormuş. Ya Rabbi dilime kuvvettir, kalme kuvvettir. Dilimden de şeyi çöz. Bağı çöz ki sözümü iyi anlatsınlar. Ya Rabbi kardeşim harını da bana yarımcı ver ki hani sözümde bir şeylik yaparsam insanlar üstüme gülmesinler kardeşim harını bana yarımcı ver. Demek ki birinci destek imanı zayıflayınca destek içinmiş. İkinci destek de Allah'ın kendisine misyon olarak yüklemiş olduğu davayı insanları anlatırken ki esas gayet diri peltek kardeşi. Biri peltek. Bir peygamber. Ama Kelimullah bir peygamber. Bili pel, dili peltek bir peygamberi Allah azze ve celle kendisine muhatap seçmiş. Hz. Musa da hanımını almış, 8 10 senesi gibi zaman arasında anlaşma bitmiş, uzaklaşmış, giderken de bir ışık görmüş, hanımı üşüyor, ey hanım burada bekle diyor, burada biraz dur, şurada bir ışık görüyorum, oradan sana bir, bir koru ateş getirdim ya da sana bir haber getireceğim, koru ateşin hakkında bilgi sahibi olan. Hanım beklerken Hz. Musa tam yaklaşırken, Rahman olan Allah'tan nida geliyor kardeşler. Ya Musa ben senin Rabbin Allah'ım. Subhanallah ve bihamdihi subhanallah-i Ayak Ayakkabılarını çıkar. Sen şu anda mukaddes vadi tuva'dasın. Hz. Musa o ana kadar hiç böyle bir şeyle karşılaşmamış. Rabbi ile konuşmak. Ben senin Rabbin Allah'ım. O yüzden Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam buyuruyor ki, bir kimse Kur'an dinlese, bir kimse Kur'an okusa, ve yeminese, vallahi ben Rabbimle konuştum. Hatta bunun hadisleri biraz daha ileri giderek söylüyor ki, aynı Hz. Musa'nın Turist Sina'daki hali gibi. Hani nasıl Hz. Musa Turist Sina'da Allah Azze ve Celle, direkt, direkt, tercümansız, arada Cibril'e emin bile olmadan, vasıta olmadan, Direkt Allah bizzat kendi sesiyle Ey Musa ben senin Rabbin Allah'ım Çıkar ayakkabılarını Sen mukaddes vaadi tuvadasın. Ben seni kendime Peygamber seçtim Bir insan Kur'an Okurken veya dinlerken Rahman'ın sözleriyle birebir karşı karşıya kalırken Rabbimiz Allah'la Mahatab oluyoruz kardeşler Ve bu mesele içinde Bir daha peygamber gelmeyecek o yüzden Rahman'ın sözlerini dinlerken herkes Rabbi ile olan bağlantıya dikkat etsin. Herkes samimiyeti oranında, ıhlası oranında yakini oranında inancı oranında bu dersleri dinliyor. Yani derslere kulak söz Allah'ın sözü ise, söz Nebi'nin sözü ise söz vahiy ise ve sözlere iman varsa aynı Rabbi ile konuşmuş gibi pir dikkat deniyor. Allah kullarla tek tek konuşmaz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle kibirlidir. Gurur-kibir sadece kendisine hastır. Peygamberlerden ise Hz. Musa'yla ile perde arkasından da Miraç'ta Allah Resulü Aleyhisselam ile görüşmüş. Diğerleriyle ilham yoluyla rüya yoluyla cibril Emin aracılığıyla vahini göndererek peygamberlerle dahi böyle canavak bağlantı kurmuştur. Çünkü Yaradan Rabbimiz subhane ve teala gururlu ve kibirlidir. O onun şanıdır. Sıfatıdır makamıdır. Ve gurur ve kibir sadece ve sadece yüceler yücesi Allah'a haz O'na mastur. Bir beşer, Allah'a has sıfatları kendisini, müstahını görüyorsa, sadece Rabbimiz Samet ismini zikrediyorum. Bütün yaratıklar Allah'a muhtaç, o hiçbir şeye muhtaç değil. Bir insan kendisini övüyorsa, Rabbini övmeye fırsat kalmıyorsa, bu kendisini övmekten, malını övmekten, mülkünü övmekten, Makamı, makamını övmekten, ilmini övmekten fırsat bulamıyorsa, yüceler yücesi Rabbini övmeye, Rabbinin dinini dahi kendi şerefini, onluğunu, haysiyetini vesinlere getirmek için bunu yapıyorsa Rabbini övmeye fırsat bulamıyorsa o zaman Rabbine denk bir sıfat arasın, bulsun da ve bu da kendinden olsun da Allah'ın verdiği bir vasıf olmasın da ondan sonra da dursun kendi kendine düşünsün kardeşler. Rabbimiz subhanevutala bütün yarattıkları kendisine mutaç o ise hiçbir şeye muhtaç değil ve bütün sıfatları ve varlığı karışır kendiliğinden. O zaman Duralım kendi kendine teşekkür edelim. Bizim böyle bir Rabbimiz var kardeşler. Ve zayi olmayacak bir kitap indirmiş. Tevrat tarif olmuş. İncil tarif olmuş. Zebur tarif olmuş. Allah için şu kapıyı açalım. Ses herhalde gitti. Zebur tarif olmuş kardeşler. Kitab mukaddes Kur'an-ı korunuyor direkt Allah kelamıdır Kur'anla muhatap olurken Rabbimiz aynı muhatap olmuş gibiyiz peygamberin yeminiyle sabittir peki peygamberin yeminiyle muhatap olduğumuz bu peygamberin yemini olan bu Rahman'ın sözleriyle karşı karşıya kaldığımız zaman kalplerimiz karıştır ne kadar necat oluyor ne kadar ıslah oluyor ne kadar arınıyor ne kadar Allah'a kul ve köle olmanın zevkine hazdına şefkine ve lezzetine varıyoruz kulluğumuzun tadını hissedebiliyor muyuz Kulluğumuzun zevkine varabiliyor muyuz? Kul olduğumuzun ihtiyacını hissedebiliyor muyuz? Uzun zaman önce zikrettik tekrarında hayır vardır. Eski ismi Ken Steven. Yenilerimiz var tekrarda hayır vardır. Yeni ismi İslam'a girdikten sonraki ismi Yusuf İslam. Avrupa'da otoban yol vardı hiç durdurulmazdı diyor. Ben oradan geçerken otoban kilitlendi diyor. Statlara girdiğim zaman diyor insan insanı secde etmezlerdi insanlar bana eğilirdi diyor. Ama benim buramda huzur ve mutluluk olmazdı diyor. Ne zaman ki diyor, yaratıcımı, mabudumu tanıdım, onun önünde diyor, secdeye kapandım diyor, o zaman diyor, gerçek lezzetin, gerçek hazlığın, gerçek tadın ve gerçek mutluluğun farkına vardım. mesedesin sahibi anlatıyor. Oğlu için. Bir mektup bulunmuş. allah Alem bir muradı. Ya 19 ya ya 21 yaşlarında. intihar etmiş. Biraz kabaca da kaçacak. Tadılması gereken bütün zevkleri tattım diye mektubuna dipnot düşmüş. Bizim şu anda arayışımız ne? Biz nefsimizi tatmin etmenin peşinde değil miyiz kardeşler? Biraz daha Türkçe konuşalım. Kalbimizi huzura gark etmenin peşinde değil miyiz? Bütün insanlığı endeksleyelim. Bütün insanı huzura, mutluluk aramıyor mu? Bakalım. Şuna bizler elimizde ekonomik güç olmadığından dolayı çölü serap gibi görebiliriz. Çölde olan insan bir zaman sonra güneş bura bura bura toprağı biraz su zanneder, biliyor musun? Biz de şimdi hayalimizde belki ekonomi durumu çok olursa, son model arabalarda gezersek, patron olursak, elemanlarımız olursa, mahiyetimizi insanlar olursa mutlu olacağız diye bir hayal kurabiliriz ve bu hayalle yaşayabiliriz. Ama bu çöldeki bir insanın kardeşler serap görmesi gibidir. Yani su görmesi gibidir ama orada su yok. Başa güneş vura vura vura vura, vura o çölü serap zannediyor. Yani su zannediyor. Biz de gerçekten mutluluğu acaba beynimizin hayal güçlerinde kafamızın ta deneklerinde yıllarca emekli olunca mutlu olacağım evin olunca mutlu olacağım arabam olunca mutlu olacağım okul tahsilimi kapatırsam bir yere gelirsem mutlu olacağım şu meslek sahibini yakalarsam mutlu olacağım işte sevdiğim bir kız var onu alırsam mutlu olacağım bunu kafamızda adam Z'ye kadar harfler çok çoğaltabiliriz kardeşler ama Allah Azze ve Celle'nin gerçekten zikreti mutluluk nerede biz ise mutluluğu nerede arıyoruz işte bu meselenin sahibinin çocuğu kardeşler. Ekonomi durumu çok iyi olduğu için mektubunda da yazmış ben intihar ediyorum etmiş zaten. Burayı hiçbir yerde aramayın. Hani kimse beni öldürmedi. İşte değil mi? Burası biraz abes ihtiqal ama hakkı söylemekte ayıp yoktur. Tadılması gereken, tatması gereken bütün zevkleri tattım demiş bu genç çocuk. Bütün zevkleri, nefsin tatmin olması gereken. Hani benim dilim hayam kabul etmiyorum hepsini söyleyeyim. Aklınıza şehvet olarak, zevk olarak, erkekli ve dişili, aklınıza ne gelirse bütün zevkleri tatlım diyor. Eğer bütün zevkler buysa dünyada, ben şu içindeki boşluğu kapatamadım, huzuru bulamadım, nefes sağlığını atlatamadım, huzuru yakalayamadım. Bütün zevkler buysa ben tatmin olamadım deyip arkadaşlar imtihar etmiş bu genç. Şimdi bu zihniyette gidenlerin bu en delikanlısı. bir delikanlı yani. Yani zevki burada arayanların, huzuru burada arayanların, kurtuluşu burada arayanların, doğruyu heva hevesle, şehvette, nefiste arayanların, mutluluk ve kurtuluşu Kur'an'da aramayanların, Allah'ı zikretmekte, Allah'ı anılmakta, Allah'ı yüceltmekte, onu övmekte aramayanların, dışındakilerin hepsine sesleniyor. Delikanlı bu. Ve esas Harbi delikanlı da, net bir şekilde diyor ki, tadılması gereken, yani bu, bu şehvet peşinde koşanların kralı şu anda. Başına taş giydirmiştir iblis onun. Kral hepsinin öncesi. Vaktiyle Firavun nasıl despotlarının peşinde gitti. Hazreti Musa'nın taraftarlarının hep çoğunu alıkoydu ama Allah azze ve celle ne yaptı? Tam secde halinde canını aldı. Cebrail Aleyhisselam da 7 kat gökten indi çünkü Allah azze ve celle onu emretti. Ey Cibril yetiş dedi iman etmesin. Çünkü o iman edenleri zülme gark etti. Erkekleri öldürüyordu, kadınları da zina yapmak için serbest bırakıyordu. Firavun çok tuğyan etti, çok azgınlık etti. Zülmü çok olduğu dolayı Allah Azze ve Celle ona iman etmesini murad etmemişti. Çünkü kalbinde de hayır yoktu. Ve denizin yosunlarını çıkarıp ağzına tıkıyordu Cibril-i Emin. Ta yedi kat gökten dört bin yıllık zaman diliminden kısa bir zaman diliminde cibrile Emin yetişti. Denizin bahçıklarının ağzına tıkama başladı. Ve ben Musa'nın Rabbine iman ettim dediğindeki ki tövbesi de kabul olmadı. Çünkü sünnetullakta bir kayda vardı kardeşler. Can gargaraya geldiği anda tövbe kapsı kapanmıştır. Çünkü o anda cennet cehennem gözüküyor. Perde kalktığı zaman ölüm kişiye gideceği yer o anda gözüküyor. O anda ben Musa'nın Rabbine iman ettim demesi hiç şefat etmiyor. İşte 70 tane alemi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden gelip de yardım istediklerinde... Ey Muhammed, bize adamlarını gönder. Bizim bulunduğumuz belde çok uzak. İşte alimlerini gönder de onlar da Hakk'ı anlasınlar da kurturalım. Bir bir hile ve tuzak kurmuşlardı kardeşler. 70 tane alimini peygamberimiz göndermişti ve bunları kesip doğrayıp mağara kuyularına dökmüşlerdi. Ama topal bir sahabi vardı. O da yaralı bir şekilde koşarak koşarak gelip bu haberi peygambere yetişmişti. Ama en son vurulan sahabeden, pardon, en ilk vurulan sahabeden de misal vermiş. Çünkü bu onu duymuştu. Bu sahabenin mızrak Boşluğuna batıyor arkadan çıkıyor. Ve bu sahabede mızrağı tutarak diyor ki Vallahi beni Rabbine yemin olsun ki ben kazandım. Vallahi şu anda ben cenneti görüyorum. Ha demek ki kişi o anda gideceği yer ne oluyormuş kardeşler? Gösteriliyormuş. Firavun'a da gösterildi. Buna gösterildiği gibi ben Mustafa'nın Rabbine iman ettim. Sözü artık kardeşler orada para etmiyor. Kardeşler biz ne anı bekliyoruz? Böyle bir anı bekliyoruz? Gerçek manasıyla Rahman'a dönmek için, gerçek manasıyla arınmak için gerçek manasıyla hakikaten arınanların yolunu takip etmek için biz nasıl bir zaman dilimini bekliyoruz? Yani huşlu bir şekilde, ihlaslı bir şekilde gerçek manasıyla Allah'a kul köle olmak için, kulluğun zevkine hazdına ve tadına varmak için biz daha neyi bekliyoruz? Böyle bir zaman mı? Yoksa böyle bir zaman mı? Rabbim bizlere gerçek manasıyla arınan kullarının arasına katsın arınanlardan eylesin işte az ne dediğim gibi Mercedes'in sahibinin çocuğu bu şehvetini uyanların en başındaki zirve ve en delikanlı tadılması gereken bütün zevkleri tatmış. En sonunda da demiş ki, dünyada tadılacağı bütün zevkleri tattım ve ben tatmin olmadım. Kardeşler, Yaradan Rabbimiz bizleri sonsuz bir hayat için yaratmış. Dünya hayatındaki bu kalp, dünyadaki zevklerle tatmin olamaz kardeşler. Çünkü Allah Azze ve Celle, Ras Suresi 28. ayetinde malen, Kalpler ancak Allah'ı anmayla huzura kavuşur. Sistem bu kardeşlerim. Göz görmek için yaratılmış. Gördüğü zaman yaratılış kayasını gerçekleştirir. Kulak işitmek için yaratılmış. Ancak işittiği zaman bu kepçe yaratılış kayasını gerçekleştirir. Ayak kardeşlerim yürümek için yaratılmış. Teşli olan, tekerlekli sandalede olan insanları görmüşsünüzdür. Ayak duruyor ama işlev görevini yapmıyor. Bu vasıfta olanları küçümsemek için demiyoruz. Buradaki hikmeti yakalamak için örnek veriyoruz. Allah azze ve celle buraya bize kepçoları bunu vermedi. Şu güzel gözüksün de şu gözü de vermedi sadece. Şu saçı da sadece vermedi. Şu kirpikleri de sadece güzel gözüksün diye vermedi. Bunların hepsi bir hikmete memni kardeşler. Bütün organlarımız yaratılış gayesini gerçekleştirirken Peki kardeşlerim Kalp bir yumruk Günde 8 ve 10 ton kan pompalıyor. Araştırabilirsiniz. Buna bu eğitimi kim öğretti ya? İnsan onu zanneder ki sadece bu kafanın içindeki aklıdır, akıl. Halbuki belki bütün organlar akıldan daha akıl. Delir mi istiyorsunuz? Diyaliz makinesi kaçıncı asırda bulundu? Diyaliz makinesinin görevi idrarla kanı birbirinden ayırıyor. Sonra böbrek problemi olan insanlar, böbrek rahatsızlığı olan insanlar... Aleykümselam İçtiği su vücuttan çıkamadığı için böbrek göre görmediğinden dolayı diyaliz makinesinin haftayı 3 ve 4 kere üçer veya 4'er saat bağlanıp böbreğin gördüğü görevi görüyor diyaliz makinası. Kardeşim bu böbreğe diyaliz makinasının görevini yapacak ilmi kim öğretti? Bu makinenin görevini bu böbrek bu et parçası nasıl yapıyor ya? Körpe çocuğun vücudundaki makina da böbrek de aynı görevi yapıyor. Sekiz on ton karı çocuğun yumruğu kadar olan kalp de pompalıyor. Yetmiyor. Doktora sordum ben. Hocam dedim varis hastası olanların damarları böyle ayaklarında böyle açılıyor, Siyasi yapıcılar çıkıyor. Bir de varis çorabı var. O çorabın hikmetine anlatayım dedi. Varis hastaları dedi. Kalk 8-10 ton kanı pompalarken atar damar, akar damar ve o aşağıdaki o damallar var ya, süpürge görevi görüyorlarmış. Damar küçük olduğu zaman bu normal. Varis ise damarlar genişleriyor. Damarlar genişlediği için her damarın arasında süpürge görevi yapanlar var. Yani bunu anlamak için tabip olmaya gerek yok kardeşim. O her damarın arası damarlar sıkışık, sağlıklı damar bu. Varis hastası değil. Süpürge görevi yapıyor, kalbe yardım ediyor. Bütün damalarımız, dünyayı 7 tur atacak damar var her insanda kardeşler. Bu nasıl bir sistem ya? Bu güce ne zaman tam manasıyla eğilip kulluğumuzun, yaratıcımızın büyüklüğünü hissederek kulluğumuzun zevkine varacağız? Ne zaman? bu damarlar biraz genişleme başladı bacakta siyahlıklar çıkıyor ne oluyor damar genişliyor ne oluyor doktor da damara yardım ediyor peki ne yapıyor kardeşim varis çorabı giydiriyor varis çorabı giydirince ne oluyor damar sıkışıyor damar sıkışınca ne oluyor o süpürgelere yardım ediyor ortak damar sıkışınca süpürgeler ne yapıyor damarı rahat pompalıyor peki kardeşler çocuk dünyaya gelince konuşmayı bilmiyor yemeği bilmiyor içmeyi bilmiyor ama çok enteresan bir vakadır şu anda en son gelişmiş teknoloji çocuğun annenin göğsündeki o emeceği yeri en son gelişmiş teknolojiyle araştırma yapmışlar kardeşlerim. Hangi makineyi üretirsen üret Rabbim mahremiyete kaçmadan konuşmayı nasip etsin. Anne göğsüne zarar vermeyecek şekilde çocuğun emebileceği teknolojide 20. asırdayız öyle bir makine icat edilemedi. Ama dünyaya gelen hepimiz ve kıyamete kadar gelecek her çocuk en son gelişmiş teknolojiden daha mükemmel bir şekilde annenin göğsündeki süte ve göğüsteki o ete zara vermeden emme teknolojisine sahip şekilde bütün çocuklar yaratılıyor arkadaşlar. Hepsi. istedikler kadar makine icat etsinler göğüsteki kanı sıkıştırıyor, göğsü sıkıştırıyor, anneye zarar veriyor. Ama o çocuk öyle bir sistemli bir şekilde daha dünyaya geri gelmez, gözü açılmamış ama böyle yapıyor. Ve annenin göğsüne gittiği zaman hemen emme sanatını öğreniyor. Uzmanlar ultrasına sokup, makineye sokup Çocuğun emmesine bir bakıyorlar kardeşler Bu nasıl bir tasarım ya Bu nasıl mükemmel bir güç ya Bu çocuğa bu emeği kim öğretti ya Kardeşler Biz nasıl bir güce kuluz farkında mıyız ya Ne zaman şöyle eğileceğiz Ne zaman mütevazı olacağız ne zaman Allah'tan korkacağız? Ne zaman bu gücün karşısında emrettiği için sadece değil. Hakikaten hani ayet-i kerimede Rahman buyurduğu gibi isteyerek istemeyerek meleklere gelin diyor maşaya günü de. Bütün melekler diyor ki ya Rabbi isteyerek geldik isteyerek. Yani ne zaman isteyerek gönüllü bir şekilde Rabbimin huzurunda şöyle secdeye kapanacağız. Ne zaman gerçek emredilen arınmayı istekli bir şekilde gönüllerimizle başaracağız kardeşler. İşte akıl anne babanın eğitimini alarak Çocuk anne babanın dilini alıyor, öğreniyor, yetişiyor. Anne dili oluyor. Anne baba pepe diyor, çocuk pepe demeye başlıyor. Ama diğer hiçbir organ anne babanın eğitimiyle yetişmiyor kardeşim. Mide, dalak, akciğer, karaciğer, böbrekler hiçbirisi kardeşler. İdrar yolları hiçbirisi anne babanın eğitimiyle eğitim almıyor. Konuşma da bunun içinde. Ama akıl, akletmez misiniz? düşünmez misiniz, ibret almaz mısınız derken akıl kardeşler anne babaya verilmiş. Her çocuktaki akıl anne babaya verilmiş. İşte aklını bozanlar, fıtratını bozanlar, kalbini manevi olarak bozanlar her doğan çocuk fıtrat üzere dünya gelir. Annesi onu ya Yahudi yapar, ya Hristiyan yapar, ya da mecusi yapar. Yani Rabbimiz Allah Azze ve Celle aslında bize verdiği nimetlerin büyük bir bölümünü bizim irademizin dışında bize vermiştir. İrademizin dışında zaten Allah'ın programı dahilinde kullanılıyor, programı içerisinde kullanıyor. Bizim irademize verilen bir tek şey kalmıştır. Nedir o biliyor musunuz kardeşler? Günah işleme, sevap işleme. Rızkımızı helal yoldan kazanma, haram yoldan kazanma. İlahımızı tespit etme. Tek irade serbestliğimiz bu kardeşler. Yani hiçbir organın sorumlu değiliz. Sadece mideyi beslemek için uğraşıyoruz. Ya bütün organların beslemesi mide gibi olsaydı 16 saat çalışma aralığı yetmeyecekti kardeşler. Bir tek boğaz, bir tek mide. Onu doyumak için uğraşırız. Diğer organları Allah besliyor. Rabbim aklımızı başında değiştirsin kardeşler. Uyanmayı nasip etsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Şimdi burada şöyle bir vap başmış. Emredilen gerçek arınmayı bitirdik. Şeyhülistan İbn-i Teymiye'nin külliyesi ve birinci cilt kardeşlerim. Sayfa ise 80'den bu tarafa geliyor. Tabii ki benim burada yapmış olduğum sohbet sadece külliye bağlı kalarak değil. Ama bu Şeyhülistan'ın tespit ettiği başlığın adı altındaki konulara yine bağlı kalarak ama tabii ki Allah'ın daha da şerh ederek, genişleterek gidiyoruz. Kardeşler, ikinci başlık ise müminin diyor üç özelliği. elliği. Birinci vasıta biz anladık ki, gerçekten biz Allah'a gönüllü bir şekilde teslim bulduk. İsteyerek, peşeme dersinin gayesi bu. İşte müminin kalbi diyor, Allah nebisi a.s. Abdullah-i Mesud'dan geliyor bu rivayet. Meşhur bir hadistir, sahih bir hadistir. Müminin kalbi kardeşler, üç şeyde kim tutmaz, üç şeyde fitneye düşmez. El amel bil ihlas amellerde bilmemin iklas sahibi ise kardeşlerim. Ameli yalnız az olsun, ama ihlaslı olsun. Sepetten aşağı düşmesin kardeşlerim. Torbayı o amel attın, di bir delik olmasın o ameli. Marifet çok amel yapıp da onu dökmek değil. Marifet az amel yap ama o ameli izah etme. Delir mi? Mağaraya giren üç kişinin kısası kardeşlerim. Kıstayı bilirsiniz çok. Ya benim bu amelim senin katından makbulse. Kardeşler, ya amel makbul değilse, o zaman riya şirk. O amel makbuldu ki o mağaranın taşı açıldı, çıktılar. Ya amel kabul değilse, maşergini Allah'ın rahmetinden nasıl nail olup, azabından nasıl kurtulacağız kardeşler? O yüzden marifet çok amel yapmak değil. Bu dersin gayesi bu. Mesela ihlaslı. Yalnız yalnız Allah'ın rızasını gözeterek amel yapmak. Müminin kalbi bir şeyde hıyanet etmez. Amellerde ihlaslı cemaatten ayrılmama ve en aşağıdan en yukarıya kadar bütün kardeşlerin birbirlerine nasihat etmesi ve Allahın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki işte bunların duası çep'e çevre kuşatır. Kardeşlerim eğer ihlas sahibi olursak, cemaat halinde olursak, herkes kendi içerisinde ilim alıp verebileceği seviyeyi biliyor birbirleri. Yani iki tane kardeş bir araya gelince ilmi seviye herkes biliyor. İşte Buhari'de gelen rivayette de ey muaz, bir saat geri oturalım da imanımızı artıralım. Üç şeyde müminin kalbi karıştırır, kin tutmuyor. Eğer biz bu üç tane ana başlığı yakalayamazsak kinden, nifaktan, hasetten, fesattan kurtulmamız, şeytanın attığı vesveseden kurtulmamız karışır, mümkün değil. Ama inşallah bu üç vesvese, ya üç tane ameli yaşarsak, şu üç tane bası gerçekleştirirsek, Allah'ın da bizden kin çıkacak, nifak da çıkacak, Rabbimizin koruması ve kuşatması altına olacak ve onların duası diyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çepeçebire kuşatır. Ve Abu Huraira'dan bu hadis kardeşlerim üç şeyden dolayıdır Allah sizden hoşnut olur. Yalnızca ona kulluk edeceksiniz. Hiçbir şekilde Allah'a ortak koşmayacaksınız. Allah'ın ipine toptan saracaksınız. Dihabillahi cami av tapar raku. Allah'ın ipine toptan sarılın. Ayrılmayın. Ve Allah'ın ipine sarktan sarkar sarkar bilmekten sonra da işinizi diyor. Tevdi etti kimselere de aynı hadiste benzer bir hadis. Diyarı kalmamız kardeşlerimize nasihat edin diyor. Ve bu rivayeti ise Rabbiniz bu üç ameli yaparsanız sizden razı olur. Kardeşler bizim derdimiz nedir? Bizim gayemiz nedir? Rabbimizin rızasını kazanmak değil mi? Görüyor musunuz? Allah Resulü Ebu Hire'den gelen rivayette üç başlığı zikredersek, üç başlığı yaşarsak Rabbimizin bizden hoşnut olacağını zikretmiş. Ve devamla diyor ki Allah Resulü selan. Eddari'den geliyor. Temin bin Eddari'den rivayet ediyor bunu. Peygamber sırasında buyuruyor ki Eddinun nasihah, eddinun nasihah, eddinun nasihah. Din nasihattır. Din nasihattır ve kardeşlerim dininizi korumak mı istiyorsunuz? Din ancak nasihatla korunur kardeşlerim. O yüzden Allah'ın kitabına, peygamberi sünnetine ve bütün müminlere kadar bu hak geçerlidir. Allah'ın kitabını okursan, onunla amel edersen, onu insanları öğretirsen, onun içindeki hükümleri insanları nasihat dersen Allah'ın hakkını Peygamber'in sözlerini okursan, onu amel edersen, onu insanları nasih edersen, peygamberin hakkını. Kendi nefsine, ailene, çoluğuna, çocuğuna, elin altındakilerine nasihat edebileceğin, eğilimde olduğun kardeşi nasihatlersen, bu kadar bütün müminlerin hakkını vermiş olursun. Peki bu işini gerçekleştirirsen kardeşim, Rabbi senden hoşnut olur. İşte Allah'a, kitabına, peygamberine kastan mı onun kardeşleri budur. O yüzden hadis alimi diyor ki, bütün insanlar kendilerine fayda verecek şey elde etmek Kendilerine zarar verecek şeyi izale etmek fıtratına ve eğilimine sahiptirler. Ve kişilerin ilmi seviyesi ne olursa olsun hiçbiri buradan kaçıp kurtulamaz. Herkes şimdi kendilerine böyle bir durup tefekkürsün. İlmi seviyemiz ne olursa olsun. Hangi ortamdan gelmiş olursak olalım. Allah için şu camları açabilir misiniz ya? Camlar kapanır. panolar. İlmi seviyemiz ne olursa olsun. Murat Allah için oralara bir şeyler sıkışır da tekrar kapanıyor çünkü. İlmi seviyemiz ne olursa olsun. Her birimiz Öğrendiğimiz ilim mesafesinde kardeşlerim Faydalı bildiğimiz şeyi elde etmek için gayret, gayret etmiyor muyuz? Ediyoruz Zararlı bildiğimiz şeyden uzaklaşmaya çalışmıyor muyuz? Çalışıyoruz İşte Şükrü diyor ki Bütün insanlar burada eşitler. Ama insanların eşit olmadığı bir yan vardır Herkes fayda verecek şeyi elde ederken Etmek için gayret gösterirken Zarar verecek şeyi uzaklaştırmak için gayret gösterirken Herkesin kaynak olarak Tespit ettiği araç olarak Elde etmek istediği araç farklı diyor Kimisi bunu parada arıyor, kimisi bunu soyda sokta şerefte arıyor, kimisi bunu çevre edinmede arıyor, kimisi ekonomi durumu olan, mevkisi iyi olan insanlarla iş birlikçi içerisinde arıyor. Kimisi ise, işte aldım yukarıda iki tane hadis zikrettim, Rabbi ile arasını iyi etme arıyor. Hani zaman zaman burada Kürsten kardeşlerimiz dert yaparken ne diyorlar? Kardeşlerim hiç kimsenin Allah Azze ve Celle ile akrabalığı yok, kimsenin Rabbi ile arasında bir bağlantı yok. Kardeşlerim. Peygamber Ali Aleyhisselam hanımlarından Hazreti Ayşe annemizin günü. Peygamberimiz sellem Hazreti Ayşe annemizin başını koymuş omzuna uyuyor. Hazreti Ayşe annemizin gözünden yaş geliyor. Peygamberimizin yanağına damlıyor. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem iken uyanıyor. Ağlıyor musun ya Ayşe diyor. Evet ey Allah'ın Resulü diyor. Peki ey Ayşe seni ağlatan nedir diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Mahşer günü diyor. Sen bizi hatırlar mısın? Cehennemi hatırladım da diyor ondan ağladım. Kardeşler Allah rızası için. Hangimiz tenhada cehennem aklımıza gelince ağladık ya? Hangimiz ya? Ama evli olanlar, sorumluluk sahibi olanlar, e çoluk çocuğu olanlar, mükellefiyet sahibi olanlar kira yaklaşınca, vergi yaklaşınca elektrik telefon yaklaşınca e çocuğun geliri geleceğin bir güvencesi yani ihtiyaçları yaklaşınca ama cepte sıkıntılı olunca kardeşler kalp hangi hale düşüyor kardeşleri kalp hangi hale giriyor ama cehennem akla gelince bu kadar etkilenmiyor kardeşleri herkes kalbindeki inancını yoklas. Peki Hz. Ayşe annemizi, bak hiç kimse nasihat etmemiş. O anda aklından geçiyor, ağlıyor. Saf, temiz, şeffaf, berrak bir inanç. İnançtan kaynaklanan gözyaşı. O yüzden Allah'ın Peygamber'i sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor bir hadislerinde. Göz yaşarır. katlı hüzünlenir. Allah Azze Celle ise bizim ağzımızdan çıkan sözlerimize bakarak not verir. Evlatlarından biri vefat edince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de gözüne yaş gelince, sen de mi ya Resulallah dedin de, öyle demişti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama azdaki hadisimize gelelim. Konuyu dağıtmayalım. Ya Resulullah dedi Hazreti Ayşe annemiz. Mahşer günü sen bizi hatırlayacak mısın? Hazreti Ayşe annemizin korkusu bu. Evinde belki o an ekmeği yok. Çünkü Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Üç aydır dolanırdı, hilal halini alırdı. Evimize sudan da hurmadan, kuru hurmadan, yulaftan yani et, kuru arpadan başka bir şey girmezdi diyor. Soruyor sahabiler. Perde arkasından peygamberimizin hanımına ey miminlerim anne siz ne yerdiniz ne içerdiniz yani hilal böyle dolanırdı 3 ay biterdi de peygamber ve hanımlar ne yerdi, ne içerdin öyle zaman olurdu Allah Resulü 3 gün açlıktan hayatı tehlike girmesin diye gider bir sahabenin yanına hatta 3 gün sahabenin bu şekilde dışarı çıktığına dair rivayetler var kardeşlerim kardeşler şu anda ibigimizi sıksak hepimizin belki evinde bir aylık yiyeceği var yani belki bir aydan sonra aç kalma başlarız ama buna rağmen bizim kalplerimizdeki ürpetiler sıkıntılar korkular o kuş türlü yataklarda, sağa sola dönüp de, nefes alıp verip de, yataktan kalkıp oturmalar, cehennemi hatırlayıp da dikilmemi Bir günahımızdan dolayı kalkıp oturma mı? Şu Rahman olan Allah Azze ve Celle'nin şu ayette zikrettiği vasıf mı? İşte onların gece yatakları yanları üzerinden kalkarlar, Rablerinin divanına durlar ümit ve korku ile gözyaşı dökerler, onlar arı fızıltısı gibi ağlarlar, şimdi onlar Rablerinin huzurunda bir günkü günden korkarlar. Günahlarını hatırlarlar. Kimse yok. Teki kardeşler bizi yatakta ne sağa sola çeviriyor cehennem mi günahlarımız mı Heh. yoksa dünyalık dünyalıklar mı kardeşler Hazreti Aisha annemizin işte sorduğu soru Ey Allah'ın resulü o gün sen bizi hatırlayacaksın ey Aisha üç yerde kimse kimseyi hatırlamaz ben bile hatırlamam Subhanallah ya mizan kurulduğu zaman sırat köprüsü kurulduğu zaman ve cennet cehennem ortaya getirildiği zaman perdeler kaldırılmış. Bütün insanlar Allah Azze ve Celle'nin huzurunda. Anadan uyan çırı çıplak. mahşer tümüyle Rabbimizin avucu içinde. Ve o gün Allah Azze ve Celle Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın buyurduğu gibi Buhari'de gelen rivayette O güne kadar Allah Azze ve Celle hiç o kadar öfkelenmemişti. O günden sonra da hiç öfkelenmeyecek. Ve melik benim, melik benim. Meliklik iddiasına bulunan nerede diye Allah Celle meydan okuyacak. Ve o gün kardeşlerim Buhari'yi açın okuyun. Bütün peygamberler titri titriyecekler. Ve bütün insanlar Hazreti Adem'e koşacaklar şefaat için. İkinci babası Nuh'a koşun diyecek. İnsanların ikinci babası. Benim günahım var, ben cennetten kovuldum. Nuh Aleyhisselam ben evladım için olacak isfari hissedim. Ta, ta ta ta geriye kadar Hazreti İbrahim en son peygamberimize kadar gelecek. Şefaat kardeşler. Kardeşlerim bütün peygamberler ben bugün nefsimle, nefsi nefsi diyecek. Bütün peygamberler. En son Allah'ın nefsi sallama geldiğinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet inşallah ümit ediyorum. İşte o yüzden rahmet peygamber ediyor. Her kim ezan okunduğu zaman ezanı tekrar ederse Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Aynısını tekrar ederseniz ezan bitene kadar. Hayyâ aleyhissalâh hayyâler felâdâh lehavle ve lehuvveti illa billah çekerse ve ezan bittikten sonra da tekrar, tekrarını bitirirse ve ezan duasını okursa Allahümme Rabbi Hazreti davet okursa ve arkadan bana salavat getirirse diyor iki cihân güneşi aset ve selam. Bak makam ı makama Mahmud'e. Makam Mahmud'e getirildim diyor. İnşallah benim şefaatim diyor neb sellem, o kişilerin hak olacak. Bu Allah Resulü'nün kat'i bir vaadidir. İşte o salavatı getirenler, Hüsnü Müslüm'ü okuyanlar billah kardeşler. Sabah bu akşam Allahümme salli ve sallim ala nebine Muhammed diyene Allah az diyor ki ayet-i kerimede Allah da melekleri de peygambere salavat getirir. Ey Allah'ın mümin kulları siz de salat edin Allah'a. Şey, Allah'ın Resulüne. 10 tane günahınız dökülür. 10 tane salih ameliniz artar. Rabbinize dereceniz yaklaşır. Ve peygamberin şeffafatı üzerinize Allah'ınıza hak olur. İşte o gün size bu salavatlar ve ezan duaları fayda verir kardeşlerim. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah arşenin altında secdeye kapanır. Süresini Rabbim bilir. Kaldır kapanı ey nebi. Ümmetinin üçte biri, üçte ikisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözyaşı döker. Allahu ekber. Peki dönelim bize kardeşler. Gerçekten biz bu peygamber ayet-i kerimede Allah Hazretleri'nin de buyurduğu gibi o peygamber diyor müminlere gelen eza ve sıkıntı kendi peygamberinize ağır gelir diyor. O müminlere karşı diyor çok şefkati çok merhamet edilir. O müminlerin üzerindeki ağır yükü kaldırır diyor. Onlara gelen ezalar ise kendine ağırlık verir, ezgi verir. Doğarken ümmeti, yaşarken ümmeti, son nefesinde ümmeti diyen peygamberin ümmetiyiz biz. Hz. İsa dahi bu peygamberin ümmeti olma şerefiyle beklerken Muhammed ümmeti Muhammed ümmetiyle uğraşırken Rabbine kulluğu unutmuş. Rabbine kulluğun zevkini arayıp bulmanın peşinde giderken bunu bırakmış da nifakla fesatla gafletle ömrünü heder edip geçirir olmuş. O yüzden Hz. Ayşe annemizin sözüne geleceğim. Şirk hariç diyor kardeşlerim. İki sene aşkın bir zamandır hatlerdeki şirki temizlemek için Allah'ın izniyle. Önce nefsimizde olmazsa kardeşlerimize Allah'ın izni izale etmeye çalışıyoruz. Çünkü Nur suresi 55. ayetinde Yüceler Yücesi Rabbimiz buyuruyor ki Allah içinizden iman edenleri, imanlarında Allah'a ortak koşmayanları, salih hamlelerinde Allah'a ortak koşmayanları nasıl sizden önce Beni İsrail'i yeryüzünde nasıl devleteştirdiyse sizleri de yeryüzüne hakim kılacağını vaat etti. Ama Allah aziz ve Celle'nin müminlerine istediği bir tek şey var. Tek tek bütün müminler muvahhit olma göreviyle bu dünya göndermişlerdir. Ve bütün peygamberlerin esas geliş gayesiyle her müminin muvahhit olması. Peki kardeşlerim muvahhit nedir? Dilimizle, özümüzle ve sözümüzle Allah'ı birlemektir kardeşlerim. Kalben Allah'a bağlanmaktır. Yalnız Allah'ı sevmektir. Yalnız Allah'tan korkmaktır. Yalnız Allah'a bağlanmaktır. Yalnız Allah'a güvenmektir. Yalnız Allah'a sığınmaktır yalnız Allah'a kur köle olmaktır yalnız Allah'a muhabbetle ibadet etmektir sevgi de onu en yüksek makamda en yüksek mevkide tutmaktır işte o gün gelecek kardeşlerim Hz. Ayşe annemizi ağlatan o gün gelecek terazi kurulacak sıra köksü kurulacak ve Peygamber satısına buyuruyor ki ümmetimden şefaati büyük günahkarlarına çirp koşmayanlarına olacak hardal tanesi kadar iman olan diyor cehennemde kalmayacak Rabbim nasip inşallah. Bir pazar dersinde kısmet olmadı. Tam o sohbete geldik. Rabbim bizi durdurdu. Her şeye gücü yeten Rabbimin bizi de gücü etti. Sohbeti yarıda bıraktı. Allah için dua edin de o sohbeti tamamlayalım. Nedir o? Yedi kat cehennem var kardeşlerim. Ve bir tanesi nedir biliyor musun? Tevhid eli insanların gireceği yer. Evet yanlış duymadım. Tevhid eli. Şirk koşmayan Müslümanların gireceği bir cehennem kapısı da var kardeşler. Sırat kurulacak. Ayet-i kerimede Allah aziz Celle buyuruyor ve bunun tersinde peygamber esasına buyuruyor ki dünyaya gelen bütün canlar ateşi görmeden cennete hiçbir beşer girmeyecek. Peygamberler de bunun içinde. Herkes imanına göre oradan suratı şekilde geçecekler. Ateşi görmeden hiçbir beşer cennete girmeyecek kardeşlerim. İşte kancalar gelecek onların sırat köprüsü üzerinde amellerinin durumuna göre büyük günahı olanları Allah Azze ve Celle dilerse affedecek, dilerse o kancalar yakalacak, ateşe düşürecek kardeşleri. Cehennemin en hafızlık göreni kimdi Ebu Talib? O amelin vasfı neydi kardeşim? Ayağını ateşten nalın giydirilecek ve beyni kaynayacak kardeşim. Buna iman eden bir kul dünyada şehvetinin peşine düşer mi ya? Yoksa ya Rabbi, nefsim sana kurban olsun mu der? Hayatım bundan sonraki sefatlar ya Rabbim. Hangi yaşlı olursam olayım. Allah'ım beni bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Cemaat ortamdan ayırma. Benim nefsimi sana kurban et kardeşlerim. Ortada. Cehennem diye bir olay var kardeşlerim. Bu şaka değil. Masal değil. Hikaye değil. Burası can pazarı kardeşlerim. Mal pazarı değil. Bizi analarımız babalarımız yıllardır. Oğlum oku adam ol. Oğlum oku istikbalini kazan. <gülüyor> Ama esas istikbal kardeşler. Sohbetin başını hatırlayın istikbalı neydi? Ateşten kurtulmak. Sonsuz nimet uğdunu kazanmak. Çünkü Mercedes'in sahibinin çocuğu bütün zevkleri tatlı da bu zevkler Allah'ın yarattığı kalbi tatmin etmedi. Çünkü Allah'ın vaadinin hak olduğu burada bir kez daha ortaya çıktı. Mercedes sahibinin çocuğunun diliyle Allah fasıkların elinde bile hakkı duyutturur kardeşlerim. Kalpler ancak Allah'ın zikri huzura kavuşur. İşte Mercedes sahibinin çocuğu intihar etmeden mektuba yazdığı kelime aslında şu ayeti anlam olarak ifade ediyordu. Kalpler ancak Allah'ı anmayla huzura kavuşur kardeşlerim. O zaman biz huzuru nerede arıyoruz? Fırtılışı nerede arıyoruz? Ne zaman Hustül Müslüm'deki zikir ve duaları tam manasıyla üç öğün yemeyen muhtaç olduğumuzu hisseder gibi yapacağız. Ne zaman? Ne zaman yemeğin ihtiyacını anladığımızı tam idrak edersek Hustül Müslüm'deki değeri o zaman Allah'ın izniyle inşallah kardeşler o zaman anlayacağız. O yüzden müfessir diyor ki 3. başlıkta kulluk ve ihtiyaçtır kardeşlerim. Allah yaratılmışları kendisine kulluk etsinler. Yani kendisini bilsinler. Gönülden bağlansınlar, sessinler, ihlaslı olsunlar, her şey yalnız kendisi için yapsınlar diye yarattı. İşte bu nedenle diyor Şeyhül Usta'nın. Kalpler ancak onun zikle yatışır, gözler ahirette ancak onu görmeyle gerçek saadete kavuşur. Ahirette vereceği nimetler adına kul için. Rahman'ın cemalini seyretmekten daha sevinir bir şey yoktur kardeşler. <gülüyor> hani o kıstayı hatırlayın. Dünya hayatında hiçbir sıkıntı yaşamamış, hiçbir çile çekmemiş, hiçbir acı görmemiş halk dilinde tabiri caizse bir aspirin dahi yutmamış. Bu asır için diyorum. Önce asır içinde düşünebilirsiniz. Allah azze ve celle bu kumdu cehenneme koyu çıkarıyor. Ey kolum dünyada rahat gördün mü? Ya Rabbi görmedim. Hepsi gitti. Yanan insanı hiç gördünüz mü kardeşlerim? Bu dünyada bu dünyada. Eli ayağı yananı hiç gördünüz mü? Ben gördüm. Bir gece bir yakınımın yanında kaldım. Yanmış. Doktorlara söyle diyordu bana iğne yapsınlar beni öldürsünler. Anlamıyor musun? Ben bu acıya dayanamıyorum. Yeşil muşamba getir bütün vücudunu örtmüşlerdi. Yanmış. Bütün vücudu yan, Benim bir akrabam. Acıya dayanamıyorum diyordu. Ağlıyordu. Sen anlayamıyorum. Bütün uyuşturucuları, bütün ağrı kesicileri yapmışlardı. Ama yanık acısı kardeşlerim. Yanık acısı çok feci. O yüzden dünya hayatına Allah'a zıcala yanmayla insanlara eza vermiyor diyor. Yakmak Allah'a ait bir sıfattır diyor. İntikamı mı ancak Allah'a tola alır yanmayla. Kardeşlerim, cehennem ateşi, dünya ateşinin yetmişte biri kardeşlerim sudan geçirilmiş, savutulmuş, serinletilmiş dünya öyle gönderilmiş cehennemin közü dünyaya gönderilse diyor Allah adı ve celle nevi sallallahu aleyhi tefsirinde dünyada ot bitmez insan yaşayamaz cehennem ehli diyor mescidimize koysa bir tanesi burada hiçbir nefes alamaz hepiniz ölürdünüz bir nefes alıp derse ediyor, peki kardeşlerim iman eden kardeşlerim o zaman biz neyin peşinde gidiyoruz neyin peşinde geziyoruz dünya hayatını tabii ki yaşayacağız, izzetli olacağız şerefli olacağız, onurlu olacağız, veren el olacağız, güçlü olacağız. Ama gerçek güç sahibinin önünde o gücü unutup da kendimiz hava için o güce sahip olmayacağız. Gerçek güç sahibine kul köle olmak için o güce sahip olacağız. O yüzden Rabbim bizlere gerçek manası şuur, basiret, hidayet, izan versin. Vereceği nimetler arasında kul için, onun cemağini seyretmekten daha sevindirişi olmadığı gibi dünyadaki nimetler içerisinde de kardeşlerim, bakın Şeyhül Usta neyi yakalamış imandan daha kıymetli bir nimet yoktur diyor. Dünya hayatını insanlığı veren bütün nimetleri şöyle gözünün önüne koyun. Ne buyurdu Rabbimiz Rahman suresinde? Tebi eyyü alâ'yı rabbikuma tükezzibân. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Kardeşlerim, yalnız kalınca birbirinize sorun. Çevrenizdeki insanlara sorun. Gözünün tekini kim Türkiye'ye satar ya? konunun telkini, bacağının telkini kısır olan insanlara hiç duydunuz mu? Erkekliği yok. Ya. Kardeşlerim, bu organlar bize parayla satılmadı kardeşlerim, parayla verilmedi. Kardeşlerim, bunlar pazarda yedek olarak da satılmıyor. Şu anda 20. asırdayız. Kanın icadı yapılmadı kardeşler, kan kan. İnsanoğlu bir dişiler yaptığını iddia ederken Allah'a kafa tutmaya kalkarken Allah'a ait olan sıfatların Allah'a ait olan sıfatların ve Allah'ın yarattığı bu sıfat olarak insandaki hiçbir malzemenin bir tane modelini bile yapamamışlar. Gözdeki enerji ve X ışını araştırma yapmışlar. Dünyadaki bütün enerjileri toplasan gözdeki ışına gelmiyor. Şu anda hiçbir doktor gözün tam bittiği yere ışın veremiyor. Hani göz ameliyatı, kataklalik ameliyatı diyorlar ya kardeşlerim. Oradakisine de perdeyi kaldırıyorlar. Oradaki ışın bitmişse Uzaydan gidin de bütün ışınları, bütün enerjileri toplayın getirin. Gözün tekindeki ışını yapamıyorsun kardeş. Gidin göz doktorlarına oturun. Hayretinizi çoğaltın kardeşler. O yüzden hakikaten bu gücün sahibine iman etmek gerektiği gibi bu nimetleri verene de şükretmek gerekiyor kardeşim. Gözün teki dünyadan kıymetli, dünyadan Türkiye'den değil. Bir de bir çay ikram edene teşekkür ediyoruz. Bizi bu kadar nimetlerle donanımlı gönderen Allah'a kulluktaki tembelliğimiz niye ya kardeşler? Bu gaflet mi ya? Ve işte Şıkhıl diyor ki bütün nimetlerin yanında da bütün azalarından daha kıymetli kardeşim iman iman İman nimeti işte o cehennem ehlini hatırlayın Dünyada bütün rahatlığı tatmış toparlayacağım inşallah Bütün rahatlığı tatmış asbinin bile yutmamış Allah azzeyle bunu şöyle bir cehenneme daldırıp çıkarıyor Kulum dünyada rahat gördün mü hiç rahat görmedim Peki kardeşler biz hangi rahatlık peşindeyiz? Yani cehenneme girecek olduktan sonra ben yeri bu şehveti bana ne şehveti? Allah şerrinden korur. O zaman bizi bu şehvetin peşine gitme hangi akıl hangi mantıkla biz bu yolda gideceğiz? Hangi akıl? Ayette Ramiz buyurmuyor mu? Yaz ayına giriyoruz kardeşlerim. Şehvetlerine uyanlar sizleri Allah'ın yolundan alıkoymak isterler. Ayet kardeşlerim ayet. tefsire bile gerek yok. Peki müminler de bu şehvetine uyanların şerrinden alıkoymak için gayret etmesi gerekmiyor mu? İki tane, üç tane dört tane Müslüman bir yere gelip birbirini imanını artırması gerekmiyor mu? Bu sohbet ortamlarının çoğalması gerekmiyor mu? Yoksa durdurulması, söndürülmesi mi gerekiyor kardeşlerim? Ve dünya hayatta sıkıntı eza görmüş bir kulun Allah'ta olan Zekeriya Aleyhisselam'la Yahya aleyhisselamı şehit ettiler. Habbun Necali taşla öldürdüler. Hazreti Meryem'e fahişe dediler. Hazreti İsa aleyhisselam birleri ilah birlerinde haşa fa, piç makamına çıkardılar. O dereceye düşürdüler. Kardeşlerim Allah Resulü vefatına yakın ağrıları şiddetlendiği zaman Hz. Ayşe annemiz sorduğunda öyle dedi. Bela ve musibetlere en çok peygamberler düşer kalır. Hani biz diyoruz ya iyiliği Allah'tan bilin. Kötülüğün neslinizden ve elinizin kazancı bilin. Ama burada bir istisna da var kardeşlerim. Bunu da rahmet peygamberin şu dilinden biliyoruz. Vefatına yakın. Bela ve musibetlere en çok peygamberler düşer kalır. İmanları mezab de ondan sonra müminler düşer kalır. Bu musibetlere. İmanları mezab Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle sevdiği kullanan bu dünyada bela musibet edir. Niye? Dünyayı sevmesin. Dünyaya dalmasın. Niye? Çünkü kardeşlerim rahmet peygamberi buyuruyor. Dünya sevgisi bütün günahların başıdır. Bütün günahların başı. Bütün günahların başı dünya sevgisi kardeşlerim. Şehvet bu dünyayı seviyor. Nefis bu dünyayı seviyor. Bu böyle. Biz bu donanımda yaratılmışız. O yüzden kardeşlerim Rabbim dünya hayatında başımıza gelen imtihanlarda, bela ve sıkıntılarda sebat etmeyi istikamet sahibi olmayı bu kurtuluşa eren yolla giden o arkadan bize çığır açan salih kulların melih kulların model alarak örnek almayı, ibret almayı ve onların izini takip etmeyi Rabbim bizlere nasip elesin. Cahillerin seviyesine düşürmesin. Onların şerrinden bizleri korusun. Onlar sizlere takıştığı zaman onlara selam selam deniliyor ayet-i kerimede ve geçin. İşte o dünyada sıkıntı çeken kulunu şöyle bir cene bak cennete bir koyuya çıkarıyor. Ey kulum dünyada hiç sıkıntı gördün mü? Ya Rabbi hiç sıkıntı görmedim. Kardeşler, akıl Arasat vadinde herkes serbest bırakılmış. Akıl hür irade olarak insanların kendisine verilmiş. Ayir Kemal Allah Celle'nin buyduğu gibi La tekrafı fiddiz. Doğru yanlıştan ayırt edilmiş belli olmuştur. Dileyen deliyle küfresin diyor. Dileyen delille iman etsin. Ayet bunlar kardeşin. İşte şu anda duralım tefekkür edelim. Hakikaten dünyada sıkıntı çile çekip de sonsuz bir nimet hayatını mı arzu ediyoruz? Hayatımıza yön verelim kardeşlerim. Yoksa dünyada rahat yaşayalım. Bir elimiz yağda bir belimiz balda olsun. Haram helal belli yaşayalım. Serbest olalım, özgür olalım. Ben özgürüm diyelim. Hevamıza, şehvetimize göre yaşayalım. Aklımız kestikçe Kafamıza yattık, yattıkça da aklımın kenarı kadar da Allah kulluk edelim ettiğimizi zannedelim böyle bir hayat yaşayalım. Duralım böyle bir tartalım düşünelim. Nasıl bir hayat modeli biz istiyoruz? Nasıl bir hayat tarzı düşünüyoruz? Ve nasıl bir hayat bekliyoruz kardeşlerim? İşte bu Şeyh Hulus'tan bütün insanlar Allah'ın izniyle Kuran sünneti süzülen fıkıhta bütün insanlığa şöyle iki tane yolu koymuş karşılarına herkes kendi iradesiyle, kendi aklıyla, yönünü, hayatını tespit etsin ve yüz tane adam öldürüp de kurtuluş yolunu arayan kul gibi her nefis sahibi, eski kardeşlerimde, yeni kardeşlerimde bir yere yönelirken kıbraya doğru dönerken gerçek manasıyla nasih töbesi yaparak dönelim sanki son namazımız gibi namazlarımıza yönelelim belki son namazdan sonra bir daha ömrümüz olmayacak belki bir daha bizim üzerimize güneş doğmayacak belki son gecemizdir her namazımızda Rabbim böyle kılmamıza nasip etsin. Bu duyguya, bu düşünceye yönelelim. Rabbimizden de yardım isteyelim. Subhanekallahumma ve bihamdik Handik. en la ilahe şefkat merhamet etsin. Rabbimizlere mağfiret etsin. Kulluğumuzun hazına, şefkine, tadına varmayı nasip etsin. Bizi kulluktan ayrılmamız